قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان اللذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقام ومن شهد منك من شهر فليسون صدق الله العزيب din üstte oturmak kudretine marik olmayanlar rahat rahat otursunlar ayağın ağrıdığı vakitte benim hudümecini dinleyemezsin Rahat edersin, o vakit kulağını benden yana verirsin Hem göğününü benden tarafa ver, hem kulağını, hem baş kulağını, hem gönül kulağını benden tarafa ver. Rahat et, rahat otur ve hütbeyi dinle. Ramazan ayı, minel kadim, Allah ile kul arasındaki birleşmeyi temin eden bir aydır. Yani kütübü semaviye, gökten inen kitaplar, Tevrat, Zebur, İncil ve Yussuhu. Ve bu Yusuf'un, bu üç büyük kitabın cümlesinin zübtesi, özü olan Kur'an-ı Azim, Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde kitapların sultanı, peygamberlerin sultanı olan Muhammed Aleyhisselam'a ile emin namus ekber ekber ile inmeye başlamıştır. Ne Allah'ın Cebrail'e ne Resul-i Ekrem'in Cebrail'e ihtiyacı vardır. Bu saltanat ilahidir. Resul-i Ekrem'in yüceliğini gösterir. Allah inindeki mertebesini ilan eder. Öyle bir peygamber ki Cebrail gibi bir melek peygambere emribellik yapmaktadır. Kur'an'ı getiriyor. İşte sen o peygamberin ümmetisin. Sana Ramazan bahşolunmuş. Oruçlu sıfatına girdiğim vakitte uykun tesbih, günahın mağfur. Duan kabul oluyor. Üç bir ikram var oruçluya. Bu alemde. Bir tanesi dua. Ne dua edersen Allah kabul ediyor duanı. Maddi manevi. Efendim ben çok dua ettim. ettim Dua eleme gelmedi dersen istemiş olduğun nesnenin sen hayır yahut şer, kötü veya iyi olduğunu bilemezsin. Allah bilir onu. Birçok şey istersin, istemiş olduğun şey senin eline geçerse senin başına bela olabilir. Onun için Cenab-ı Hak kapısını çalan hiçbir kulunu velev ki şirk dahi koşsa, Allah'ı inkar etse onu dahi mahrum etmez. Öyle Rahman ve Rahim'dir. Bir sofrayı ilahi açmış kainatta. Münkeri, mümini, salihi, fasıkı, abidi, zahidi, fasıkı hepsi o sofradan yemekte. Kimsenin Allah rızasını kesiyor mu? Suyunu kesiyor mu ekmeğini? Herkes o sokadan yiyor. Onun için Allah diye mahrum olmaz. Hele mümin olup da Hazreti Muhammed'e bende olursa Allah. sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed'e bende olursa eğer onun halim bambaşgadır. Kıymetimiz gayetle büyük. Ben daima söylerim fakat Ramazan misafirlerimizi de söyleyelim. Allah'ın bir ismi de mümindir. Bizim de bir ismimiz mümindir. Allah yâ İyiverle zine aminü kütü ve aleykümsüyam ey müminler size orucu farz kıldım diyor bize hitap ediyor Allah mümin diyor bize bak bizim isim mümin Allah'ın da isim Allah mümindir kendi ismini bize vermiş neden çünkü Muhammed'ine bende olduk ondan sallallahu aleyhi ve sellem. dünyada en büyük nimet nimeti kübra nimeti uzma ondan daha büyük nimet sorulmaz bilen için anlayan için görene görene Hazreti Muhammed'e ben de olmak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın bunu göreceksinse ben de göreceğim, sen de göreceksin. Bugüne kadar gördüklerini baktın da göremedin. Şurada oturman dahi Hazreti Muhammed hürmetleridir. Kafir'in bulduğu bir yudum su, içtiği bir yudum su Muhammed hürmetleridir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Münafık'ın bulduğu bir lokma ekmek Resulullah'ın hürmetinedir. Allah diyor ki: "Ve mekanallahu ellezî uzzebe fe me ente fihim." Manası Kur'an-ı Mübîn'de okuduğumuz ayet-i kerimeyi. Habibim sen onların içinde olduğu müddetçe onlara azap etmeyeceğim diyor. Çünkü aralarında sen varsın diyor. Bu nimet unutma. En büyük nimeti uzman Resul-ü Ekrem'e. Yarın kıyamet gününde sen de göreceksin. Bunu ben de göreceğim bunu. Cümle enbiya, bütün peygamberler yani cümle enbiya dediğimiz vakitler, bilince cemi enbiya gelir. Ve elinden mi evliya gelir. Cümle enbiya nefsi nefsi deyip nefsi derdine düştüğü vakitte Resul Aleyhisselatü Vesselam arşının secde edip ya Rabbi ümmetim diye inleyecek. Allah diyecek ki Habibim Muhammed başını secden kaldır, şefaatin müttecahattır, kabuldür. İstediğini benden iste, seni razı kılıncaya kadar sana vereceğim. Dünyada, Kur'an'da sana vaat ettim, ben vaadimden dönmem. Ve <gülüyor> rabbuke Süre-i Duhar'a. Ve pek yakın bir zamanda Rabbüke Rabbin sana yurtu ike itaata görecektir. Feter da seni razı kılıncaya kadar. Yeter diyesiye kadar. Ümmetini sana verecek. Yeter ya Rabbi diyesiye kadar. Her şeyi Hazreti Muhammed'e. Çünkü bu kainat bildiğin bilmediğin gördüğün görmediğin bu alem Muhammed harmetine halk olmuştur. Eğer seni halketmeseydim kainat halketmezdim bu Hazreti Allah Allah'a. Hadisin zahiri mevzumuz. Mana bakın ben mevzu Kur'an'ın kehfes Muhammed Mustafa'ya ayet-selallahu aleyhi Muhammed'e ayet. Kulağını benden yana ver. Gözünden perdeyi kaldır, iyi bak. İftih aynik. Gözlerini aç iyi bak, görebilecek misin? Baş gözünden göremezsin. Kalp gözünün perdesini kaldır da bak. Elhamdülillah Muhammed'e bende oldu. Sallallahu aleyhi. Oruçlunun duası mücep. Duası kabul. İşte Kullardan istersen kullar senden bıkar ve senden kaçarlar. Kullan bir defa istersen verir. En cömerdi. Bir daha istersin gene verir. Bir daha istersin gene verir. Bir daha istersin gene verir. Bir daha istersin seni gördüğüm yol değiştirir. Allah kulun benden neyi istemiyor diyor. Ama Halilullah rütbesini alırsan kişiyi haliliyeti giyersen sırtına o giysiyi o elbiseyi haliliyet onun ayrı kapısı çalınmış, Halilullah'ın bu karaya ikram etti. Bu tarafa gelmiş, bu karaya arıyor. Tekrar kapı Hazreti Hayyullah tekrardan bu bir kapı açtırdı, bu karaya ikram etsin diye. Ölen iddaa ettirirdi. Ramazan değil o vakit. Allah için oruçlanlar, nevatir. Oruçlu olan iktara gelsin, orusumları ölen yemene gelsin diye nida ettirirdi. Hem Yakub aleyhisselam, hem Muhammed aleyhisselam.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 Cömerdin fıskı dahi olsa söylemeyin onu peygamber. Cömertin fıskını söylemeyin diyor, Cömert insanın diyor. Onun cömertliği, onun fıskını ökmüştür diyor. Kesenin ağzını Allah için ne vakit açacaksın? Bana der demedik. Evvela akrabana, konuna komşuna, yoksullara. Günde kaç kaç ağlayanın gözyaşını siliyorsun? Allah'ın dostuyum diyorsun, müminim diyorsun. Müminler Allah'ın dostudur. Hepsi velidirler. Kaç müminin gözyaşını siliyorsun? Kaç acı, acı doyuruyorsun? Kaç çıplağı giydirebiliyorsun? Kaç kişiye tatlı söz söylüyorsun? Yok vermiyor ama tatlı söz, tatlı söz. Aman ne kadar güzel. Emri maruf, tatlı söz. Güler yüz. Gönül alma. Oruçlunun duası müstecap. Günahı apır. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse mensane, ramazane bir kimse Ramazan ucunu tuttu mu, sevabını Allah'tan ümiderek, Ramazan'ın son günü anasından doğdu gibi tertemiz olur. Yalnız Müslümanlar dikkat çok rica ediyorum. Sakın boşuna cami yiyip gitme boşuna, boşuna yatıp kalkma. Kul hakkından kaçınınız, hayvan hakkından kaçınınız, kafir hakkından kaçınınız, kul hakkından kaçınınız, çok kaçınınız, zerre kadarından da kaçınınız. Bazı ahmaklar, çalıyor, çırpıyor, geliyor camide ağlayıp sızlıyor filan. Ya Rabbi afet beni. Olmaz. Hak yerine kaza olmayınca, hak yerine bezmeleyince afı çıkmaz. Meğer ki çok arayıp sahibini bulamayasın, Allah'a da pek kurbiyetin olsun Cenab-ı Hak hazine ilahinden onu ödesin senin yerine. Aranız iyi olsun Allah ile. O müstesnadır. Hele kafir hakkı da hayvan hakkı hiç katiyen de katilenmez. Vallahi ben bir kitapta gördüm söylemedim geçemeyeceğim. İmam Şadi Hazretleri Kureyşi'dir ve Kutuptur. Kadılık yapmış kendisi. Mısır'da bulunduğu yerde kitapların üzerine serçe kuşu kirletmiş. serçenin yuvasını bozdurmuş. Orada attırmış kitapları kirletiyor diye. Vefatından sonra rüyada görmüş. Seyyide Hatun rica etmiş Seyyide Hatun'a. Git o kuşlara demiş biraz yem attırmış. Onun yuvalarını bozdurdum ben. Ondan dolayı muhaza oluyorum demiş. Vallahi kardeşim sen yeşil ağacı kesiyorsun. Göğünü kırıyorsun. Bırak göğün kırmayı kafa da kırıyorsun, gönülü de kırıyorsun. Çene kırıyorsun, diş kırıyorsun. Yürümez. Kisi verilen yürümez bu iş, olmaz. O kafa kahramanlık harp zamanında düşmana karşı. Kılıcını milletine kullanma. Yuvudunu milletine, kul milletine kullanma. Tokadını milletine kullanma. Düşmana karşı hazırlayışı. Milletine şefkat, hürmet, merhamet, Mürüvvet, lütuf kerem bunlara hayır milletine hepsinden şokafre hanım bekliyorlar Oruçluğun duası makbul ne söyleyeyim size. Allah'tan ne isterseniz hayırlısını isteyiniz evlad istersin hayırlı kaydını koymazsın çocuk asi olur yumruğunu yersin sonra evladından terbiye olursun mal istersin başına bela olur mal efendim mal başa bela Malbaşa bela olur ki, öyle bir bela olur ki ateşten daha şiddetli yakar adamı. Allah'tan ne isterseniz hayırlısını isteyiniz ve hayır isteyiniz Allah'tan. Dualarınızı da tövbe istihbarı ve iman ile çene kapamayı Allah'tan isteyiniz. İmanla çene kapamayı. Ne kadar günahın olursa olsun imanlı göşersen kurtuluş çaresi var. Hazreti Muhammed sana eliniz atacaktır. Sallallahu aleyhi ve şefaati vardır Peygamber'in. Şefaatın ehli kebair diyor Peygamberi. Ama imansız çene kapanırsa dünya doğrusu arkandan altın dağıtsalar yüz bin mevret, otuz bin hadim okusalar bir fayda sana yoktur. Ama eline baş kalırsın, yakın bir zamanda. Bugünler bu söylemiş olduğum günler yakında senin nedenin başıma gelecektir. Hiç. Ya sen ihtiyarlara var bize yok, hastalara var bize yok zannetme sakın ha. O geleceği öyle gelir ki, o geleceği öyle bilir ki öyle bir pehlivandır ki onun elini kime atarsa onu sırtını tuşa getirir o. Ona Melik-ül Merk derler. Üç peygamber geliyormuş. Size bir komprime verelim. Bir kemik yığını görmüşler. Gayet cesim tarih öncesi. Bir kemik yığını, bir hayvanın kemiği. Tek bir hayvanın. Korkunç hayvanlar varmış. Dünyada. Demişler, nasıl hayvan acaba? Şunu dua edelim de cenab Bak Hakk'ın ihya Peygamber bunlar. Peygamberin duasına lahret etmez. Biri demiş, Ya Rabbi, bu kemiklerini ve sinirlerini bunların getir veraya demiş. Ya Rabbi dua etmiş. Hatta Teala duvasını kabul etmiş. sinirle ve kemikle yapıştırır. İskilet veraya gelmiş. Cesim bir hayvan. Diğeri de demiş Ya Rabbi bunun sinirini, derisini, tüyünü ihsan et demiş. Gerçekten hayvan şekline girmiş. Yalnız ruhu yok. Üçüncü nebi elini açmış. Ya Rabbi hakkımızda hayırlıysa bunu diriyiz demiş. Hayırlıysa diripme Ya Rabbi demiş. Hemen daralmış kemiklerden. Hatta Teala buyurmuş ki eğer hayır kaydını koymasaydınız, dirilt deseydiniz üzülecektin. Üçünüzde yiyecektisin demiş bu mahrum. Onun için daima kulağınıza kalsın. Hep hayırlısını Allah'tan isteyiniz. Ya Rabbi dünya meta ver. Keseme çok ver Ya Rabbi kalbinde yok et. Kesemde çok et kalbinde yok etti Allah. Çok verirse bazen azarsın sonra. Allah'ı Peygamberi unutursun. Ben çok adam biliyorum kışığında yarım pantolon vardı. Ayak kapları da yamalıydı. Camiye gelirdi. Sonra zengin oldu Allah. Allah zengin etti onu. Sonra camiye gelmez oldu o. Serveti de sabanı onu camiden men etti. Oluyor böyle şeyler. Sahabelere olmuş böyle bir şey. Onun için erkek ona derler. Malın ülke sahibi olduğu halde nefsin ammasına dizgin vurup o dağlardan büyük olan burnunu da yara sürmektir. Ramazan, Ramazan'ın duası kabul. Günahı mağfur. uyusan dahi uykun tesbihdir. Fakat uykuyla orucu geçirmeyiniz. Tesbih ediniz. Belki ömrümüzün son Ramazanı. Geçen Ramazan birçok ihvanı yağlanımız yaranımız vardı. Onlarla konuşuyor, koklaşıyorduk. Değil mi? Onları kaybettik. Gittiler. Bir daha gelme üzere gittiler. Seniye de belki biz aradan eksilebiliriz. Beni ve seni kaybedebiliriz yani. Tabutlar boş gitmiyor. Ya seyyaat, ya yılan, çiyan, akrep götürüyorsun tabutunda, yahut cennet gülleri, reyhanları götürüyorsun. Hangisini istiyorsun götürme? Bu tarladan alacaksın Dünya, dünya tarlası ahiretin darlasıdır. Buradan götüreceksin onu. Buradan olmazsa olmaz o iş. Bu tarladan alacaksın o işleri. Akrep ile satıyorlar. Yılanı da, çiyanı da. Bildiğin akrep yılan, çiyan manazından konuşmadın ha. Onu sen kendin götürürsün. Cehennemde de ateş yoktur. Onu da buradan alıp götürürsün sen. Cennetin derece da buradan gider. Hani biliyor musun? Hadi söyleyelim. Ramazandır bugün biraz sohbetimiz uzun olsun. Hem de uzun bir zaman sizi Ben özledim. Ne verirsen elinden ne olacaksın ahirette? Bir adam arpa eker de buğday biçer mi? Ya ısırgan eker, ısırganın yerine efendim arpa biçer mi? Ne ekersen onu biçersin. Öyle değil mi? Bir hoca efendi varmış Eyüp Sultan'da. Gayet de kesmiş, Hocaların ikisi neki suluğuna hikmetse böyle. Çok sıkı olurlar. Bitecek gibi korkuyor. Kimisi alttan yalar, kimi alttan yalama üstüne koyar. Kıyamaz vermeye. Öyle bir zatı muhteremmiş. Bir zatı onu irşada memur olmuş gitmiş. İnsanlar birbirlerine irşad etmelidir tamahkar insanların kahvesini, çayını, ekmeğini yemeyiniz. Çayını içmeyiniz, kahvesini içmeyin. Dert olur adamı. Bunu sen kitaplarda bulamazsın. Sen ısmarla ona çay kahveyi. Sakın ha! Ekmeğini ağız Hemen hasta olursun. Koca Efendi kahvede oturuyormuş bir meczup. Meczup Arap Halide bir zat ki bu senelerden sonra ben Yeyip Camisi'nden çıktım mezarlıkta giriyordum. Yoruldum durdum böyle. Kitapta okumuştum bir tarihinde böyle efendim bir de baktım bu arabalı taşı benim karşıma çıktı. O koca mezarlığın içerisinde, ilk mezallerin içerisinde. Yoruldum, durdum. Yorulma durunca orada baktım, okudum. Ha, mevcut arabalı diyor. Bu işte bu arabalı. Gelmiş hocaya demiş, ya, hoca demiş, hoca ben de bana biraz demiş, yoğurt aldım demiş. Ama irşat işine olan getirmişler, göndermişler orada maneviyatta. Hoca, hoca bende almak istemez yoğurdu. Git başkası alsın filan biriyse de at gibi meczup bu, üzerine düşmüş bunu illa alacaksın diye. Hoca Allah demiş, yani az sadaka çok belayı defa birazdan bir kurtulayım diye oraya kuruşu basmış ve kalkmış oradan yürümüş. Biraz ekmeği kalsana, ekmeği de başkası alsın demiş. Gitmiş hoca, fena halde hasrın Allah çekerek o güzel rüya görmüş manasında bir yerde ama diller, diller tarihten aciz. Şairler hayallerine getiremezler. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalp de hatır etmiş, ne kaleme gelir. Böyle bir makam. Fakat Hoca beni aşktan ölüyor. Kimse yok bulunduğu yerde. Aşktan ölüyor. Miriz kazanıyor böyle. Ya burası çok güzel bir yer diyor. Burası olsa cennet olsa gerektir ama burada yiyecek içecek yok mu acaba diyor Hoca. Rüyasında rüyada. Belki bizzat zat suhur etmiş karşısına. Yahu burası neresi demiş? Cennet demiş. Olamaz demiş. Belki cennetine cennet ama demiş. Kur'an'da biz okudu demiş. Ve lahmı tayrim mimma ve horum inke emsalli ülmek minleza'ın bimâkânı yâmenûr. İşte orada kuş çevirmeleri var. Nefsin ne isterse onu bulacaksın diyor demiş Kur'an-ı Kerim. He? Ben aşkına öldüm burada demiş. Hiçbir şey yok. Koca demiş. Doğrudur ama dünyadan gönderirsen bulursun demiş. İnsan dünyadan gönderirse burada bulurum demiş. Gönderme de bulacaksın. Hah, bak burada bir yoğurt var demiş. Şu yoğurdu al demiş. Hoca hemen yoğurdu sarılmış. Yoğurdu yerken biraz da ekmek yok mu deyince yalnız yoğurt göndermişsin hoca bende, Biraz da ekmek gönderseydin onu da bulurdum demiş. He. Şimdi bunun ters tarafını alalım. Sonra i̇şte hocanın sabahleyi kalkmış, tövbe istiğfar etmiş. Cenab-ı Hakk'a demiş benden bu sıfatı al. Kapısını açmış, hanedan olmuş fukar, fakir fukarayı yedirmiş, içirmiş. Gelen kapısından gelen fukarayı boş çevirmemiş. Bunun için ters tarafı var. Cehennem kısmı da bu görün aynı böyle. Behbudanay görmüş Harun Reşit demiş ya Behül nereden geliyorsun demiş. Cehennemden demiş. Niye gittin ateş almaya? Fakat maalesef bulamadın demiş. Demiş ki şey müminin yav demiş cehennem ateşe doluyorlar demiş. Kur'an'da öyle söylüyor cana bak. Öyle ben de öyle biliyordum demiş. Gittim sordum cehennemin Malik'e. Dediler ki bu da ateş bulunmaz. Herkes ateşini dünyadan buraya getirir. Ya, şimdi bir yumurta çalanla aynı sıcakla, bir milyon çalan kişi aynı sıcağı yürürse Allah'ın adil adaleti nerede kalırsa sonra Olmaz öyle şey. Herkes ateşini buradan götürüyor. Bir yumurta çalan o kadar ateş götürüyor buradan, bir milyon çalan o kadar ateş götürüyor. Ha, günahın küçüğü büyüğü olmaz. Allah'a isyandır. Hemen tövbe istihbar etmeli. Bu Ramazan, cehaletin son Ramazan olmalıdır. Buradan sonra dünün girmeliyiz. İbadet taatı bırakmamalıyız. Namazımızı, orucumuzu hem de ihlasla kılmalı, rüya emni değil. Mürayeli'yi bırak. Yetişe şey olmaz onun. İyi şey değil o. Onu tavuk yapar. Mürayeli 40 parlak bir tavuk, 40 parlak bir tavuk, 20 milyon bir şey yiburta yapar, 7 maliye ilan eder tavuk. Kıtkı teyrekti, kıt yiburta yaptım diye. Sakın Mürayeli'yi gösteriş yapma ibadet taatla. Sakla hatta nafile ibadetlerini. Gizle. Allah ile senin olsun bu muhabbet, bu aşk, bu sevda, bu sefa. Ha, onun için ister net, isterce hemen bu şekilde. Herkes buradan götürür. Ne dedi resul sallallahu aleyhi ve sellem? Ed-dünya mezruatul ahire. Dünya ahiretin tarlasıdır dedi. Buradan götüreceksin. Burada ekersen orada biçersin. Ne ekersen, ne yaparsın. Evet. gelir vermiştindik biz dersimize. Şah-ı Ramazan-ı Kur'an. Kur'an-ı Mübin Ramazan-ı nazil olmuş Peygamber'e inmiştir elinde bulunan kitabullah. Eksiği yoktur. Fazlası da yoktur. Resul-i nasıl nazil olduysa öylece Allah hıfz onu. Ve kıyamet gününe kadar böyle hıfz edecektir. Gece Kur'an oku. Bildiğin kadar oku. Estaizu billah. Nereden kolay geliyor Kur'an'ı okuman? Gece mutlaka Kur'an oku. Yarın günü kıyamette Cenab-ı Kur'an der ki Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbel Alemin Gece ben bunu uykusundan men ettim. Beni okudu Ya Kur'an sana şefi olur. Oruç der ki Ya Rabbi yemeden içmeden onu ben menettim. ettim. Bırak şefi olayım der. Oruçlarına oruç şefi olur. Onun için gece mutlaka Kur'an okuyacaksın. Hele böyle aşkara oruç sakın yeme. Bu dini filan bir mesele değil. Adab muaşerete mugayirdir. Bıraksa Müslümanın karşısında oruç yemeği, Hristiyan komşun olsa... Onun da peyrizi olsa karşısına et kızartıp yeme, ayıptır. Ayıp. Komşun ölmüş. Ölü var komşunda, cenaze var. O komşuyu seni hiç sevmiyorsun, senin düşmanın. Sakın radyoyu açıp radyoyu çalma, ayıptır. Üskün gün çalmaman lazım gelir. İnsanlık itizasıdır. Edettir bu. Her ağaç kere oruçlayanların cezası, yedikleri, yedikleri oruçtan daha büyüktür cezası, daha büyük ağırdır. Oruç tutmayan müminlerin cezası nedir diye bana sorarsanız onun da cezasına haber iman ediyor oraya. Ölürken susuz öleceklerdir oruç tutmayan Müslümanlar. Bütün denizler tatlı su olsa, nehirler ağzını verseler kanmayacak suya. Mutlaka susun edecektir. Anlaşım, insan hasta olur, seferde olur, oruç yemesi iktidar eder. Allah müsaade etmiştir. İslam'da zorluk bir şey yoktur. Gizli, göstermeden edeb bahne yemendir Göstermemelidir. Bazılar bir ukala var, bazı ukala var. Allah'ın bildiğini kuldan ben niye saklayayım? Ey böyle konuşan kişi! Allah'ın senin hakkında bildiğini kullar bilse senin yüzüne bakmazlar, senin yüzde tükürük koyarlar. Allah'ın bildiğini kullan saklamayacak mısın? Çıkar donunu, pantolonunu ne doğarsın? Allah biliyor şimdi göre ne olduğunu. Kullan saklıyorsun değil mi bazı şeylerini? Kirli yerlerini saklıyorsun bazı şeyleri. Allah biliyor. Bırak böyle ukala bir kere allah Teala Hazretleri Settara'lı uyuttur. Allah günahları örter. allah Teala kafa aracılıktır. Allah günahları affeder. Hele Ramazan'da rahmeti yuş huruşa geldi. Gene bir kısana anlatayım size, keseyim sonra dersi. Bir mecusi, bir Ramazan günü çok söylemişimdir. Her Ramazan söylerim ben, gene söyleyeyim de. Bir mecusi, bir Ramazan günü çocuğu elinde ekmekle sokağa çıkıyor. Mecusi diye ateşe tapana derler. Ateş dede. Ateş ateşe tapana derler mecusi. Ateşe Allah diyor. Aleve, ateşe. Çocuğuna ekmek almış eline çocuk, Bağdat'ta sokağa çıkmış, hemen görünmüş, çocuğun kulağını atmış, yer sokmuş. Ayıp demiş. Müslüman uruçlu. Ayıp değil mi eline kim dışarı çıkıyorsun? İçeride yemek ki ben. Yani? Mecusi son nefesi gelmiş, herkinin sayılı nefesi geldi. Onda son nefesi gelmiş. Kafasını ecel koymuş. Melekülmet gelmiş. Kim o Melekülmet? Ezrail Aleyhisselam. Aran iyi olsun. Yani çirkinli adam gelir, Ezrail geliyi gibi diyor. Sakın öyle demez sakın ha, En sonunda bu Ezrail ile. İltifatlı davran. Gelmiş, sana ı ki, Ya Melekil i Mebt, benim Ramazan'a ve müminlere hürmet ettiği için onun ruhunu necusi olarak kabzetme. Mümin olarak kabzet demiş. Onun üzerine o, o zat, La ilahe illallah, muhammed Resulullah demiş, ruhunu kapat etmişler. Bir de Bağdın'ın ileri gelenleri, bunu cennete görüyorlar. Diyorlar ki, yahu meclis cennete gitmez, sen ne işin var burada? Diyor ki, ben Ramazan'a hürmet ettiğim için Allah benim son nefeste bana iman nasip etti, diyor. İman dolayı öldüm ben, diyor. Bir kişi görmemiştir ya iyi. ileri gelenleri görmüşler manevi yatta. Ha bir de bunun ters tarafını alırız şimdi, böyle hürmet etmeyenlerin sonunu acaba nasıl olur acaba? Korkunç olur değil mi? Ha, onun için İslam demek, edep demektir. Eline, beline, diline sahip olacaksın. Uçkuruna sahip olacaksın. Diline sahip olacaksın. Gözüne, kulağına, eline sahip olacaksın. Edepli olacaksın. Senin terbiyenden, edebinden, insaniyetinden işte bu adam Muhammedi diyecekler. Hz. Muhammed'in ümmetinden diyecekler. Biz pisliğimizden, kötülüğümüzden gösteriyoruz bu işi. Ey müminler, fırsatı ganimet veriniz. Oruçlusunuz. Hatta Teala'ya... Kalben nida edin, gizli nida eyle. Allah'tan isteğin isteyin, Allah sizi mahrum etmeyecektir. Hele iftar baktı. Hazreti Musa cenab Hakk'ı görmek istedi. Hak hala Hazreti Musa dedi ki, lenterani ya Musa sen beni göremezsin. Ve aramızda yetmiş bin perde var ya Musa dedi. Şu anda senden benim aramda. Bir zaman gelir ümmetim Muhammed'e Ramazan ucunu farz ederim. İftar baktığında onlar sofraya otururlar, benim emri ilahimi beklerler ezanı. Okunduğun ezan kaç dakika var. Kimi dua ediyor, kimi sena ediyor. Sakın çorbanın tuzu az diye kadının başına tencereyi geçirmeye kalkma. Orucun filan hayır kalmaz. Öyle, öyle, öyle orucun fikirleti yok. Hatta birinden zulüm dahi görsen karşılık vermeyeceksin. Ben oruçluyum diyeceksin kardeşim. Ben oruçluyum diyeyim. Kırıcaksın orada. Dev kadar kuvvetli olsan mukaber etmeyeceksin. İhtar vakti olduğu vakitte sofranın başında izin ilahi boyunlar bükülüyor, Bekliyorlar böyle. Cenab-ı Hak Meleklere ibadet ediyor meleklerine. Ey meleklerim hani ben Adem'i algılayacağım vakitte kan diker bunlar. tasadar kainatı orada demiştiniz. Bak bak bak. Gör, görün. Emirimi nasıl dinliyorlar? Önlerinde yiyecekleri var, istekleri uzatmıyorlar ellerini. Keseleri var, iradeleri var, istekleri var fakat benim emrimi dinliyorlar. Görürüz ya. Ya Musa işte o an geldiği vakitte seninle şu anda aramızda ettiğim bir perde var Tuğr'da, tuğr Sina'da. Orada perdeyi kaldıracağım. Ümmeti Muhammed aranda perde yoktur diyor Hazret Allah. Bunu fırsatı gaymet bil. Ya Rabbi, oruçlarımızı kabul et, sıhhati afiyet ver bize. Oruçtan zevk ve lezzet ver. İbadet ve taatından zevk ver ya Rabbi, lezzet ver. İbadetini bizi mahkum etme. Bizi ibadetten duvetme. Kapından boş çevirme ya Rabbi. Nefsi emmaretine uyan nefsine ibadet eden nefsinin uşağı şehvetinin eşeği olanlardan eylemeye ala bilir. Vallahi yediladır-ı selamı